Uganda kendini özgü bir demokrasiye sahip. Birçokları için ne kadar demokratik olduğu tartışmalı bir demokrasi bu. Siyasi partilerin olmadığı, seçimlere parti adayı olarak girmeye izin verilmediği bir demokrasi. Ancak Cumhurbaşkanı Yoveri Museveni yönetiminin ülkeye 20 yıllık barış ve refah getirdiğini söylüyor. Peki ne kadar samimi bir açıklama bu? Ülke siyaseti Cumhurbaşkanı'nın Milli Direniş Hareketi'nin egemenliği altındayken... Uganda'da demokrasi gerçekten de mümkün olabilir mi? Sizi kim yönetiyor dizimizin bu bölümünde, bu soruların yanıtlarını aramak üzere Uganda'dayız. Uganda'da seçimler yapılıyor, parlamento üyeleri belirleniyor ama partilerin olmadığı bir ortamda. Bu sisteme demokrasi demek mümkün mü? Bu konuyu ülkenin kuzeyindeki Gulu bölgesinden muhalif bir milletvekili olan Norbert Mao ile tartıştık. Mao'ya göre demokrasinin çoğulculuk ortamı ile sektör bölünmeyi aynı şey olarak görmemeli. Yani bir toplum içinde uzlaşmaz türden bölünmelerin önüne geçmek için çoğulculuktan bazı fedakarlıklar yapılabilir ki Cumhurbaşkanı Museveni'nin yaptığı da bu. Milletvekili Mao Cumhurbaşkanı bir araya gelip geçmişin yaralarını sarmamızı istedi. Ancak fraksiyonlar filizlenmeye devam etti diyor. İyi ama demokrasinin özü tercih hakkı yani önünüzde farklı seçenekler bulunması değil mi? Akçeleva President believe that people should only have a voice, not a choice. <laughs> Cumhurbaşkanımız halkın ihtiyacının seçenek değil, sesini duyurabilmek olduğunu düşünüyor. Museveniye'ye göre katılımda bulunabildiğiniz, fikirlerinizi söyleyebildiğiniz sürece demokrasi vardır. Demokrasi illa da seçenekler olması demek değildir. Çünkü siyaset demek, örgütlenme demektir. Örgütler olmadan demokrasinin olabileceğini zannetmiyorum. Uganda'nın başkenti Kampala'dan ülkenin orta kesimindeki Kayunga'ya geçiyoruz. Uluslararası Gençlik Günü kutlamalarına rengarenk üniformalar içinde yüzlerce kişi katılıyor. Geçit resmi yapılıyor, nutuklar birbirini izliyor. Peki nüfusun yarısından çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bu kırsal bölgede demokrasinin altyapısı var mı? Eğitimli kentlilerin olmadığı bir ortamda demokrasi işleyebilir mi? Kayunga Belediyesi'nden Steven Dagado, Partilerin olmadığı bir ortamda seçmenden bir parti veya görüş adına değil, şahsen kendileri için o istediklerini söylüyor. Evet, şahsi özellikleri öne çıkardık. Toplumumuz bir insanın iyi lider olup olamayacağını inançlarından, mesajından anlayabilir. Sizin hakkınızda bildikleri ışığında da oylarını kullanırlar. Yani demokrasinin partilerin olmadığı bir ortamda da pek aile işleyebileceğini mi söylüyorsunuz? Definitely, definitely, Let me point out one thing. Multiparty politics is very good if a society is very advanced, very literate and there is no. Tabii, şunu vurgulamak isterim. Çok gelişmiş, okuryazarlık oranı yüksek ve fakirliğin olmadığı bir ülkede çok partili politika çok iyi bir şey. Ama fakirliğin olduğu bir ortamda demokrasinin ayakta kalabilmesi çok güç. İyi ama Uganda geçmişte çok partili bir sisteme sahipti. Bundan vazgeçmek niçin gerekli olsun ki? Parties were based either on religion or tribe. That kind of division was really polarizing the whole nation. Partilerin çoğu ya din ya aşiret esaslıydı. Bu tür ayrımlar da toplumu felce uğratıyordu. Şurada bir protestan okulu, öbür tarafta bir katolik okulu, daha ötede de Müslüman okulu kurmak zorundaydınız. Bunun kimseye bir faydası yoktu. Yine başkent Kampala'da muhalefetin başlıca yayın organı olan Daily Monitor gazetesinin bürosundayız. Gazetenin başyazarı Andrew Mwenda aynı zamanda sık sık tartışmalar yaratan bir radyo programının da sunucusu. Siz partisiz demokrasi olabileceğine inanıyor musunuz? Sorusuna yanıtı şöyle: I don't. I think there is only one democracy, and that democracy means free choice and freedom to organise around a voluntary association. Hayır buna inanmıyorum. Bence demokrasinin tek bir tanımı vardır. O da tercih özgürlüğü, çıkarlarınızı dile getirmek üzere gönüllü birliktelik esaslı örgütlenme özgürlüğü ve bunların ulusal düzeyde ortaya konabilmesidir. Çok partili sistemin özü bölünme değil, toplum içindeki farklılıkların barış içinde pazarlığa tabi tutulabileceği bir platform olmasıdır. Demokratik toplumun temeli, toplum içindeki farklılıkların barışçıl çözüme kavuşturulabileceği bir platformun olmasıdır. Muhalif gazeteci Mühendan'ın Uganda yönetimine bir eleştirisi de dışa bağımlı olması. Uganda bütçesinin yarısı dış yardımdan geliyor. Bu yüzden de Uganda devleti uluslararası topluma kendi halkından fazla önem veriyor. Bir örnek vereyim. 1962'de İngiliz sömürge yönetimi ülkeyi terk ederken, bütün ülkeyi 70 kişi yönetiyordu. Temel ilke ülkenin kendi masraflarını karşılamasıydı. Günümüzün yabancı yardımla yürüyen Uganda'sında ise bakanlıklarda bile 2800 uzman var. Yani ülke bugün İngiliz sömürge yönetimi zamanından daha dışa bağımlı halde. Tabi demokrasi sadece siyasi partilerden ve seçim yapılmasından ibaret değil. İnsanların fikirlerini özgürce söyleyebilmesi, özgür bir ortamda yaşadığını hissedebilmesi de gerekir. Siz Uganda'daki durumu bu açıdan nasıl değerlendiriyorsunuz? We have two levels. At the level of practice there is a lot of freedom. At the level of the law there are very many restrictions. There is always the law standing as a sword of over our heads. Uganda'daki manzaranın iki yüzü var. Pratikte geniş bir özgürlük ortamı var ama yasalar birçok kısıtlama barındırıyor. Yani yasa her an tepenizde Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor. Sürekli arkanızı kollama durumunda kalıyorsunuz. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Ancak hükümetin sağ solu belli olmuyor. Söylediğiniz bir şey için hapsi de boylayabilirsiniz. Hiçbir şey olmayabilir de. Muhalif gazeteci Andrew Muvenda bize bu açıklamaları yaptıktan birkaç gün sonra tutuklandı. Gazetelerin manşetten verdiği haberde Muvenda'nın radyodaki canlı programında Cumhurbaşkanı Museveni hakkında söylediği bazı sözler nedeniyle polis tarafından sorgulandığı bildiriliyordu. Anlaşıldığı kadarıyla kendisinin tasvir ettiği biçimiyle Uganda'nın yasayla uygulama arasındaki bulanıklık ortamında bu kez şansı pek yaver gitmedi. It's the Capital Gang, Gang. Uganda's number talk show, 91.3, Capital FM. This program of no-party politics and individual merit, I think it's for the last 20 years. <gülüyor> muhalif gazeteci Andrew Mivenda'nın sadece programı değil, programı yayınlayan radyo istasyonu da geçici olarak kapatıldı. Ancak Uganda'da canlı bir siyasi tartışma ortamı var. Pek çok radyo istasyonunda ülkenin sorunları görece açık ve serbest bir şekilde tartışılabiliyor. Peki tüm bunların merkezindeki kişi olup bitenleri nasıl değerlendiriyor? Bu sorunun yanıtını bulmak için yola çıkmadan önce, daha önce de görüşlerini aldığımız muhalif milletvekili Norbert Mao'ya, Museveni'nin gelecek seçimde yeniden adaylığını koyması ihtimalini nasıl değerlendirdiğini sorduk. It is a disaster for President Museveni to seek another term. And we thought President Museveni would go back to his farm and only come wielding a walking stick if he thinks we are not doing things properly. Cumhurbaşkanının yeniden adaylığını koyması felaket bir fikir. Museveni'nin çiftliğine dönüp işimizi iyi yapmadığımızı düşündüğünde elinde bastonuyla çıkıp geleceğini düşünüyorduk. Ama bizi düşkırıklığına uğrattı. Kendisinin iktidarı barış içinde devredebilecek bir kişi olduğunu düşünüyorduk. Uganda tarihinde böyle bir şey olmamıştı ve ilk kez böyle bir şansa sahip olduğumuzu düşünüyorduk. Sırada bunca sözünü ettiğimiz kişi var. Cumhurbaşkanı Musa Veni'nin kendisi. Ülkenin güneybatısındaki özel çiftliğinde bizimle konuşmayı kabul etti. Başkent Kampala'dan 4 saat mesafedeki bu çiftliğe varmak için önce köyler tepeler arasından geçiyorsunuz ardından sapa bir yola giriliyor. Yani biraz gözlerden ırak ve saklı bir yerde bu çiftlik. Cumhurbaşkanı Museveni, eskiden siyasi partilere karşı çıkıyordunuz. Ancak bu yakınlarda daha olumlu bakıyorsunuz bu kurumlara. Fikir değiştirmenizin nedeni nedir? Başlangıçta çok partili sisteme karşı olmamızın nedeni sekter yapıda olmalarıydı. Üstelik bunu fırsatçı biçimde yapıyorlardı. Uganda'da bir Katolik'in bir Protestan'la birlikte çalışmaması için bir neden yok. Bir bölgenin suyu yoksa Katolik de susuz kalır, Protestan da Müslüman da. Yani mesele su, dininizin ne olduğu değil. Madem öyle din konusu niçin sorun haline getiriliyor? Bağımsızlık sırasında bize miras kalan partiler tam da bu türdendi. Son 20 yıl içinde toplum değişti. Sekter yapıdaki örgütlenmelere yönelik baskılar toplumu bu tür zincirlerden kurtardı. Ancak bazılarına göre siyasi partiler konusunda fikir değiştirmenizin asıl nedeni Uganda'nın geçirdiği iç değişimden ziyade dış baskılar. Ülkenize büyük miktarda mali yardım yapan ülkeler çok partili sisteme geçmenizde ısrar ediyorlar. Öyle değil mi? Yes, they've been said but I didn't listen to them because I know Uganda better than they know it. It will be a disaster. Tabii bunu söyleyip duruyorlar ama onlara pek kulak asmıyorum. Çünkü Uganda'yı ben onlardan daha iyi tanıyorum. Eğer sözlerine harfiyen uymaya kalksak bu Uganda için tam bir felaket olur. Batı Avrupa'da bile şu anki siyasi örgütlenme biçimleri toplumsal değişim sürecinin ürünüdür. Avrupa'da orta sınıfın ortaya çıkışı öncesinde siyasi parti yoktur. Ama şimdi modern siyasi üst yapıyı sanayi öncesi bir topluma tepeden inme yerleştirebileceklerini zannediyorlar. Bu ciddiyetsiz bir düşünce tarzıdır. Batı Avrupa'da liderler düzenli aralıklarla değişiyor ama örneğin siz 20 yıldır iktidardasınız. Bölgede de yine benzeri sürelerde iktidarda kalmış birçok lider var. Ama bir de örneğin Güney Afrika'daki Nelson Mandela örneği var. Taraftarlarının arzularına rağmen Cumhurbaşkanlığı süresi bittikten sonra bir daha aday olmayacağını açıkladı ve barış içinde iktidarı başkalarına devretti. Bunun içinde dünya çapında saygı ve takdir gördü. Siz de benzer bir rotaya girmek istemez miydiniz? Where South, is South Africa, Uganda is Uganda Mandela, is Mandela Museveni is Museveni. Those are sets. Efendim Güney Afrika, Güney Afrikadır Uganda, Uganda Mandela Mandeladır Museveni de Museveni. Burada farklı insanlar farklı koşullar söz konusu. Dünya çapında demokrasi turumuzun son durağı Uganda oldu. Güney Kaliforniya'da başladığımız 55 bin kilometredik bu turun sonunda rastladığımız örnekleri göz önünde bulundurarak demokrasinin ne olup olmadığına ilişkin bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Deneyimler bize her şeyden önce seçimle demokrasinin aynı şey olmadığını gösteriyor. Örneğin Kamboçya'da seçim yapılıyor ancak bağımsız bir parlamento yok. Bahreyn'de de seçim var ancak hükümet Büyük ölçüde kraliyet ailesinin üyelerinden oluşuyor. Güney Kaliforniya'da seçimin ardı arkası kesilmiyor. Ancak İspanyolca konuşulan Santa Ana kentinde on binlerce yasa dışı Meksikalı göçmenin oy vermede dahil hiçbir yasal hakkı yok. Peki demokrasi ihracı mümkün mü? Eğer söz konusu ülke Ukrayna gibi tabandan gelen taleplerin oldukça güçlü olduğu, enerjik bir muhalif hareketin kök saldığı bir ülke ise bu soruya evet yanıtı verilebilir. Ama söz konusu ülkenin hali 10 yıl önceki Kamboçya gibiyse hayır. Diğer bir soru da demokrasinin nasıl bir deneyim olduğu, demokratik bir ortamda yaşamak insanlara nasıl bir duygu veriyor? Bu sorunun en iyi yanıtı özgürlük duygusu olsa gerek. İstediğinizi söyleyebilmek, seçtiğiniz kişiler tarafından yönetilmek, seçtiğiniz kişilerden yeri geldiğinde hesap sorabilmek. Belki sonuçta mükemmel bir sistem değil bu ama Churchill'in 1947'de söylediği gibi demokrasi muhtemelen berbat bir yönetim tarzı ama elimizdekilerin en iyisi.